562, numaralı konu, dünya ve şöhret için savaşana sevap yoktur, evet, bir kişi, ey Allah'ın Resulü, kimisi dünya için savaşır, dedi, Hazreti Peygamber, onun ecri yoktur, buyurdu, peygamberin bu cevabı birçok kimseye ağır geldi, soru soran adama Hazreti Peygamberden bir daha sormasını istediler, belki de sen iyi anlatamadın, dediler, adam gelip bir daha, ey Allah'ın Resulü, bir kişi sözde Allah için savaşır, fakat bundan maksadı dünyalık elde etmektir, bunun durumu nasıldır diye sordu. Hazreti Peygamber onun herhangi bir ecri yoktur cevabını verdi. Bu halk üzerine çok ağır ve büyük bir felaket gibi çöktü adama. Tekrar Resulullah'a git, üçüncü kez sor dediler. O da Hazreti Peygamberden üçüncü kez aynı soruyu sordu. Hazreti Peygamber onun ecri yoktur buyurdu.